95 frekansında açık radyoda açık dergi programını dinliyorsunuz. ikinci yarım saatimizde az evvelki anonsunda da söylediğim gibi yeni bir araştırmanın sonuçlarını konuşacağız. Küresel Covid-19 salgının Türkiye'deki çağdaş sanatı dönüştürücü etkileri başlıklı çalışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlandı Kadiraz e, Üniversitesi menşei bir e, ekip bin yoğun çalışmaları sonucu aslında aylar süren çalışmalarının da sonucu oldu aynı aslında geliyor açıklayabileceğim Neredeyse bir yıldır sizlere e, güzel sanat çevresinin, çağdaş sanat çevresinin ya da muhtelif sahne sanatlarının dönüşümü, dijital adaptasyonları gibi Bey Kırışe laflarda ede geldiğimiz için biz de bu e, araştırmanın sonuçlarını e, değerlendirme fırsatını kaçırmayalım dedik ve sağ olsunlar Doçent Doktor ve Selselenli Doktor Aylin Sunam bizi kırmadılar Yayın birlikteyiz şu anda. Zoom'da buluştuk. Hoş geldiniz. E, İkiniz de açık radyoya. Hoş bulduk. Evet. Epey söyleyeyim, oylumlu denebilecek bir e, rapor önümüzde duruyor. Üstüne üstlük çok kritik bir soruyu da başlık olarak, üst başlık olarak da kendine alıyor. Çağdaş sanat ve çağdaş sanatın e, salgınla dönüşmesi e, meselesi. Bununla ilişkin çok şey söyleniyor. Bu e, Muhtelif fikirler genellikle işte özler kanaatlerden yola çıkıyor, öznel deneyimlerden yola çıkıyor. E, bu sefer ama e, sizin sayenizde elimizde bir saha araştırması var. Bu e, araştırmanın belirleriyle bu dönüşümün ne olduğuna kısaca bakmaya çalışacağız. Çok kısıtlı zamanımızda. O yüzden ben e, lafı bir önce sizlere bırakmak istiyorum. Evet araştırma benim bildiğim kadarıyla aylara yayıldı gerçekleşmesi muhtemelen sonuçların yorumlanması da öyle olmuştur. En başa dönelim hızlıca. E, temel sahiki, temel problematiği e, öncelikle bir anlatmanızı rica edeceğim. Ve hemen peşe sırada ilk bulgular diyebileceğimiz neyden, nelerden bahsedebiliriz? Eser ya da Ailin Sunat buyurmuş. Tabii tabii. Ben başlayabilirim. Ben eserselen ee, Teşekkür ederim ilk sen. Ee, öncelikle evet. araştırmada bizimle görüşen ve anketimiz yayınlayan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmadan böyle bir araştırmada olmazdı. Ee, sonra evet. araştırmanın ana, ana amacı yani araştırmanın hem bir ana amacı var ama bir sürü alt amacı var. Ama ancak bu araştırma ile biz küresel Covid-19 salgınının çağdaş sanatı olan mevcut ve öngörülen etkilerini sanatçılar, sanat profesyonelleri ve sanat izleyicilerinden oluşturduğumuz bir örneklem grubumuzla sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden inceleyip araştırarak çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak istedik. Aslında ana amacımız bu. Ancak araştırmada, Sadece Türkiye'de değil ve dünya çağdaş sanatında da görülen COVID-19'un sanatçılar, sanat profesyonelleri ve üzerindeki e, psikolojik, sosyoekonomik ve estetik etkilerini odağa aldık. E, çağdaş sanat üretiminin sanatçı ve sanat profesyonellerine sağladığı maddi ve manevi kazancın sanat izleyicilerinin fiziko mekansal ya da çevirim içi, online sanat deneyiminden sağladıkları kültürel ve sosyal ayrıca psikolojik katkılardan bağımsız olamayacağı hipotezini sorguladık. Bu birazcık tabii çok akademik ama sorguladığımız şey sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile sanatçı eğer bir üçgen içerisinde hep beraber çalışırsa ancak çağdaş sanat evreni oluşur. Ve COVID-19 bu üçgeni nasıl bir etki Yarattı. Bu burada nasıl bir kırılma, nasıl kırılmalar meydana geldi, nasıl tamlanmalar meydana gel geldi ve bu çağdaş sanatı Türkiye'deki çağdaş sanatı nasıl dönüştürdü? Dünya örneklerine de tabii ki inceledik ama e, Türkiye'deki kadar detaylı araştıramadık çünkü altı aylık bir çalışmaydı. Tübitak'ın desteklediği bir ekip var. E, e, gayet geniş bir ekibim var. Çok ekibimiz var. Çok da iyi çalıştık hep birlikte. Kapsam olarak da sanat, çağdaş sanat ve kültür alanlarındaki kesişimselliği gözet ettik. Yani bulgularımızı araştırmadan elde ettiğimiz verilerin bütüncül ve çoklu disipliner kuramlarla, yöntemlerle, analizlerle ilişkilendirerek sağladık. Yani sadece biçimsel değil Betimsel olarak da e, inceledik tabii ama analizimiz şu yöndeydi. Bu çağdaş yani hani Covid-19'un şu et, ekonomik olarak nasıl etkiledi çağdaş sanat. Sosyolojik olarak nasıl etkiledi? Psikolojik olarak nasıl etkiledi? Bunun için de hı hı. öncelikle bir veri madenciliği e, çalışması hı. yaptı. Bu, bu bir durum değerlendirmesiydi bizim için. Altı aylık bir çalışmaydı bu. E, altı ayına baktık ilk altı ayına. Ee, biraz da e, hem evveline baktık 6 ayın birazcık da sonrasına baktık. Toplam bir 8 aylık bir e, zaman dilimi içerisinde gerçekleştirdik madenciliği Burada gözetlediğimiz, yani gözlemlediğimiz en önemli şey e, öncelikle tekil kullanıcılara baktık. E, çağdaş sanat evreninde söz sahibi olan e, sanatçılar, sanat profesyonelleri, hesaplarına baktık. Sanat kurumlarının hesaplarına baktık. Hem inter, yani internet üzerinden tabii ki de hı hı. Instagram ve Twitter platformlarına baktık. Ve bununla beraber internet sitelerine yani hani sanat, kültür ve sanat web sitelerine işte Art for Living Art Agenda ya yani mesela yurt dışındaki Bununla Hı -hı. beraber unlimited, Art Unlimited'e baktık, e baktık mesela yani böyle bir Türkiye ile karşılaştırma biçiminde gittik. Ve Hı -hı. buradan aldığımız bulgularda yani en fazla yani mesela çağdaş sanat içerikli internet siteleriyle kurumların internet sitelerinde rastlanan COVID-19 ilişkin içeriklerde Hı -hı. Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki artış... Yaz aylarında ise düşüşe geçmiş olduruydu. Bu durum kültür ve sanat kurumlarının önemli bir çoğunluğunun yaz aylarında izleyicilere kısıtlı da olsa kapılarını açtığını, sağlık önlemleri eşliğinde tabii ama hı hı. ilk baştaki o hani Covid 19'un etkisi sonra yani hani yaz aylarına doğru düşmeye başladığını gözlemledik. Anket çalışmamızda ise çok daha kritik bulgulara ulaştık. Katılımcıların çok büyük bir kısmı salgın öncesinde ve süresince çevrim içi ve müze galeri takibi yaptıklarını söylediler. Ama bu deneyimlerinin mekansal olarak hani geçişliliğini sorguladığımızda aslında ortada çok büyük bir... Yani böyle gerçekten önemli yani hani etkin Hı. bir fark yaratacak kadar olduğunu gözlemleyemedik. Bir şans vermiş olduklarını gözlemledik dijitale çevrim içine. Ancak bunun fiziksel me mekansal deneyimi asla ciddi, Hı. asla karşılayamayacağını söyleyen hani bir araştırma neticesi aldık. Yine de e, dijitalin etkisinin e, hissedilebilir e, olduğunu gözlemledik bu çevirim için. Belki buralarda e, esercim sonuçlara evet. girmeden biraz da şeylerden de bahsetsek mi? Hani e, ne kadar veri inceledik, kaç kişiyle görüştük, belki biraz onlardan da bahsetmek evet, istiyordum. Bahsedelim, <gülüyor> bahsedelim. Ben birazcık hani önce <gülüyor> böyle hani evreni anlatayım dedim ama cidden Önemli bir e, veri toplama e, deneyimimiz oldu. İstersen burayı sana aktar e, Evet. Tamam. E, bu veri madenciliği tarafında üç aşaması vardı. Veri madenciliği, anket ve sözlü tarih çalışması. E, veri madenciliğinde işte 15 bin'den fazla sekil kullanıcı, 2500 kadar kültür sanat kurumu hesabı inceledik. Yine Instagram'da 3000 bin paylaşım, sekil 3000 bin paylaşım sanat kurumu ve Altı yakın internet sitesini inceledik e, ve onların veri adancılığını yaptık. Anket kısmına gelirsek de e, 367 kişilik bir anket çalışması yapıldı. Aslında bir 600 kişiye ulaştık ama 367 tamamen sonlandıran kişiydi. E, 36 kişiyle de e, sözlü tarih çalışması yaptık. E, bunlar hani Türkiye'nin önde gelen sanat kurumlarına çalışan sanat profesyonelleri, sanatçılar ve izleyicilerdi. Hı -hı. bunu da belirtmek istedim evet özellikle bu 367 kişi olması ve bunların yani hani tabii 600, yani toplam rakamımız 692 kişi ki bu, bu evren bu süre zarfında önemli bir sayı çağdaş sanat evrenini hem çok küçük bir evren olduğunu söylüyor hem de var olan bir evren olduğunu söylüyor ulaşamadığımız tabii ki mutlaka çok ...çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. Özellikle sanat profesyonelleri, sanatçılar... ...benim hı hı. ulaşamadığım ya da vakit nedeniyle konuşamadığımız... ...ya da bir şekilde onların programı nedeniyle bir araya gelemediğimiz... ...ancak hani bu çalışma tabii ki devam edebilir. Dileyen herkes bizimle tekrar tekrar iletişime geçebilir. Ama... Evet. Ee, özellikle çevrimiçi ankette e, salgının ekonomik etkisi sanatçılar açısından çok e, keskindi. Yani hmm. yarısından fazlası evet gelir kaybına uğradığını e, belirtti. Kariyer etkisi yarı yarıyaydı. Evet kariyerimi etkiledi etkilemedi e, olarak yarı yarıya ve olumlu ya da olumsuz e, çok birlikte. O yüzden tam bir hani Covid-19 sanatçıların kariyerini kötü yönde etkiledi diyemeyiz ama çok büyük maddi kayıbı uğralıklarını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra sanat profesyonel, profesyonellerinde de tabii ki aynı tabloyu görebiliyoruz. Ancak sanat deneyimi karşılaştırmasında... Evet. Daha önce de söylediğim gibi çağdaş sanat etkinlikleri göz önüne alındığında yani bütün çağdaş sanat etkinliklerinden bahsediyorum. Sadece sergi ve galeri ya da müze de açılan sergiler, galeriler, performanslar değil. Konuşma ve söyleşi formundaki etkinliklerin çok daha fazla Hı. izleyici ya da katılımcıya ulaştığını Hı. gözlemledik. Yeniden açılma döneminde ise evet insanlar sergilere gitmeye başlamışlar ancak e, bu e, önceki yani salgın öncesinde olan e, katılımın e, yanına bile yaklaşamamakta. Çoğu e, sebeplerin en başında tabii ki sağlık endişesi gelmekte. Ee, yani hani mesela para harcamak istemiyorum bile e, sağlık endişesinin çok çok altında e, bir sergi alanında e, sosyal mesafenin ya da hijyen kurallarının hijyen e, durumunun sağlanamayacağını düşünen e, katılımcılar vardı. Ama bu o, bu düşüncenin aslında bir e, alışveriş merkezine nazaran hani e, Alışveriş merkezine mi gidelim, müzeye mi gidelim diye düşündüğünüzde, ki böyle bir infografik de var onun e, referansını da ayrıca verebilirim. Lütfen. Müzeler e, çok e, yüksek tehdidi oluşturan müzeler, galeriler ve sanat kurumları yerler arasında e, girmiyor. En azından alışveriş Bilmiyorum. merkezlerinden çok çok daha düşük riskli olarak değerlendiriliyor. Evet. Bu arada şeyi de eklemek belki gerekebilir. Hani e, sanat profesyonelleriyle yaptığımız görüşmelerde, hani bildiğimiz işte hijyen, e, sosyal mesafe önlemleri dışında e, sergileme biçimlerini bile değiştirdiklerini görüyoruz aslında galerilerin, müzelerin, e, sanat kurumlarının. O anlamda e, gerçekten Sözlü çalışması da bize gösterdi ki çok e, özenli aslında bu konuyu çok dikkat eden yerler, e, sanat kurumları, müzeler ve galeriler. Evet, evet, evet. Kesinlikle Aylin o konuda bunu söylediğin iyi oldu. Zira dijitale dönüşümde, yani hani söyleşiler, evet etkinlikler çok daha fazla izleyici topluyor. Bunun nedeni etkinliklerin ve söyleşilerin dijital formatına çok çok daha kolay adapte olması. Evet. Ancak yani var olan bir sergi yani çok hızlıca döndürdü bütün galeriler, bütün müzeler. Ve aslında bu bir yandan da büyük bir başarı çünkü hani ziyan oldu çoğu sergi. Benim hani çok değer verdiğim sergiler Türkiye için, İstanbul için değil yani Türkiye için çok önemli e, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekten büyük sergiler vardı. E, Marina Abramov'un için evet. sergisi, Bilvağalının sergisi, diğer e, benim de arkadaşım olan bir sürü sanatçının sergileri galerilerdeki. Ee, onlar bir anda durdu. Ve e, tabii ki ne yapacak e, galeriler? Sorumlulukları var. sanatçıların Sanatçılarına karşı e, büyük bir sorumluluk taşıyorlar. İste, i̇steseler de istemeseler de. Ve orada evet. bir iş var. O işe karşı bir e, sorumluluğu var herkesin. Hem sanatçının, hem galericinin, hem müze <gülüyor> e, yetkililerinin. Ve e, dijitale döndürmek, işte 360'ını çekmek ya da bir e, sanal tur yapmak. Ancak bunların hepsi tamam ama bu e, sadece e, bir temsil olmaktan öteye gidemedi. Ve bu izleyicileri aslında e, tatmin etmedi. Sanat deneyimini gerçekten hani e, cumartesi, pazar ya da hafta içi bir sergiye giden çağdaş sanat izleyicisini açıkçası tırnak içinde söylüyorum kesmedi. Ve evet. E, Asla ve asla çağdaş sanat etkinliklerinin eğer dijitalde planlanmamışsa, dijitalde tasarlanmamışsa fiziksel mekansal deneyimin karşısına geçebileceği bir bir mecra olmadığını gözlemledik. Bunu hem ankette hem de sözlü tarih çalışmamızda. Ee, tekrar tekrar gördük. Bununla beraber şunu da gördük. Yani özellikle sanat izleyicileri bize çok aydınlatıcı e, bilgiler verdi. Evet sanat değişiyor. Sanatçı değişiyor. Covid bunların değişmesinde çok son derece etkin rol oynadı. Çünkü bir yandan sanatçıyı, sanat profesyonelini yavaşlattığı gibi bir yandan da farklı arayışlara... Yani herkes biraz sanki çok rahatça davranmaya başlamış ve biraz tembelleşmiş gibi sanki. Yani bir anda insanlar yeninin arayışı içerisine girmeye başladılar. Yeniden kendilerini... ...var edip, kendi sanatlarını var edip... ...yeni gösterme evet. biçimleri arayışına girdiler... ...bu hem iyi hem kötü bu... ...yani bunun tek bir cevabı yok... ...bu güzel, çirkin, iyi, kötü... E, ...ikiliğinin çok çok dışında... Tabii. ...çünkü... E, e, ...eski dediğimiz... ...sanat deneyimi... ...sanat deneyiminin temeli... ...yani izleyicinin bir sanat nesnesiyle... ...sanat alanıyla ya da... ...bir etkinlikle, bir performansla... ...karşı karşıya gelmesi... ...onun içerisinde olması izleyici dönüştüren bir hadise. Belki eser orada bir iki şey cümlede ben etmek isterim tabii, eğer tabii. izin verirsem. Tabii. Neden bu deneyimi çok sevmediler biraz onu da söylemek lazım. Hadi. Bir kere çevir içi sanat izleme pratiğini fiziksel deneyime oranla daha hissen yoksun buluyorlar tüm görüşmecilerimiz. iki fiziksel olarak yapılan ziyaretlerin getirdiği sosyalleşme imkanını yakalayamıyorlar. Ve en önemlisi hani e, sanatı üç boyutlu ve bağlam içinde deneyimleme imkanı e, yaşayamıyorlar aslında. Böyle bir imkandan yoksun kalıyorlar. E, bu yüzden de Eser'in söylediği gibi hani fiziki mekansal deneyim aslında sanatı alımlamanın hani elzem bir parçası e, diye evet. e, bir sonuç bulguladık biz tekrar. Evet, evet yani güncelli yani güncel problemlere adapte olurken evet, yeni araçlar her zaman great formanın bir tür bir yolunu açıyor ama bir yandan da hani çok uzun Zamanla yılan kimi alışkanlıklar ve kimi kültürel davranışlar da var. Onlar da kolay kolay da bir terk edilecek gibi değil. Yani Bugün aslında tüm dünyada çağdaş sanat çevresinde işte NFT tartışmalarının hmm. yapılması da bu gerçeği hiç değiştirmiyor aslına bakarsanız. Evet hakikaten sınırları başka türlü tanımlanabilir ama biraz daha geniş bir spektrumda bakıldığına genel izleyici tarafından bakıldığı dediğimiz gibi. E, tam bir mütekabiliyet e, olmadığını herkes de galiba yani çoğunlukla en azından itiraf etmiş. E, bu da bir e, önemli veri olarak önümüzde duruyor, bir gerçeklik olarak duruyor. Şimdi süre çok hızlı geçiyor. E, eserseden dairene <gülüyor> sunanla birlikteyiz. Süreçimizin yarısında geçtik bile. E, bu araştırmanın bir de e, Çağdaş Sanat'ın e, Nasıl söylesem politik ekonomisiyle ilgili ya da hani hmm. E, hmm. sponsorlar, destekler vesaire e, gibi işaretlenebilecek bir başka kısmı da var, başka bir boyutu da var. Bunun ilişkin belirleri de bu sözü atlamak istemediğin için mümkünse e, aslında oradaki bulgulardan e, <gülüyor> Eğer geri tarafta bir şey... Açıklık İstersen yani. esercim bulgulardan bahsedip sonra da önerilerimizi paylaşalım ne dersin? Böyle ama işin tabi onu yapalım ama ben bir giriş yapmak istiyorum burada çünkü bugün yani bugün daha New York Times'da bir makale okudum. Fransa'da gençler yani hani bayağı üniversite öğrencileri ellerinde çanta işte yiyecek paketi kuyruğunda bekliyorlar. Hani peki yani hani Fransa bu haldeyse Türkiye'yi göz önüne aldığımızda hani tablonun çok iç açıcı olmayacağını tahmin edebiliyorum. Peki bu ıı, iklimde yani bu ekonomik sıkıntılı ekonomik bakımdan ve psikolojik tabii ki sıkıntılı dönemde sanatın ıı, sanata sanatın ne kadar önemi var. Bunu ıı, bir önce bir ıı, izah evet. etmek istedim. Eee Sanatın önemi şöyle, sanatçılar ve sanat profesyonelleri etten ve kemikten canlılar ve onlar da ekmek peynir yiyorlar ve hayatlarını sanattan kazanıyorlar. Yani hepsini olmasa bile büyük bir kısmını sanattan kazanıyorlar ya da yaptıkları etkinliklerden kazanıyorlar ve bu üretimin, üretimlerinin durakladığı yerden devam ettirebilmeleri için Neler gerekiyor? Hani biz bunları göz önüne bulundurarak bazı sonuçlara ulaştık. Ama şu da var. Yani sanatçı elinde mesela bir tane sözü tarih görüşmecimiz sanatçı dediğin kişi yani sanatçıyı çok zengin olduğu algısının olduğunu söyledi. Mesela benim de çok ilgimi çekti işte evinde riskiyle, röpte, şambrla gezen bireyler hafif bohem olan ama yani, yani hani tabii ki değil. <gülüyor> yani ben hem sanatçı hem tasarımcı bilsem işte yeni medya bölümünde de e, tasarımcı, sanatçı işte geleceğin gazetecilerini, iletişimcilerini yetiştiriyoruz ve görüyoruz. Öyle bir e, varlık Gerçekten, mevcut zaten. değil. Peki biz bu araştırmaya başladığımızda aklımızdaki soru evet salgın sonsuza kadar çağdaş sanatı değiştirdi miydi? Evet ve hayır. Hem öyle hem böyle. İstersen bu her iki bağlamı da kapsayacak birkaç bulguyu Aylin sen aktarmak ister misin? Aslında birçok bulgudan da bahsettik. Ekonomik etkileri demiştik. İsterseniz biraz oralara geleyim. Lütfen. Evet. Ee... Bir kere yani hepimizin bildiği gibi Türkiye'deki sanat ekonomisinin kırılganlığı ve bu alandaki altyapı eksikliği nedeniyle küresel salgın Türkiye'deki sanat ekonomisini oldukça olumsuz etkiledi. Araştırmamız bize bunu gösterdi. Eser bahsetmişti. Anket sonuçlarına göre her beş sanatçıdan üçü salgın sürecinde gelir kaybı yaşadı. E, sadece sanatçılar değil aynı şekilde sanat profesyonelleri de e, birçok iş yapan, yazı yapan, aynı zamanda çalıştıkları kuruluşunda e, ...iş üreten insanlar bu işleri üretemez oldular. E, bu süreçte yine e, araştırmamız şöyle gösteriyor. En çok genç ve orta kariyerdeki sanatçılar etkilendi bütün bu olanlardan. Kültür sanat kurumları, müze, dernek ve galerilerde çalışan sanat profesyoneller ise... ...en azından pandeminin ilk döneminde bizim araştırmayı yaptığımız dönemde... ...bir şekilde kurumdan, kurumlarından maaşlarını almaya devam ettikleri... ...ya da kısa dönem çalışma ödenekleri aldığı için... Yani çok zor durumda şimdilik kalmadılar ama sanat profesyonelleri oldukça etkilendi bunu söyleyebiliriz. Ee, peki neler yapılabilir? Ee, Hı. Bunu Hı. belki konuşmak lazım. Şöyle e, dedik biz aslında ne doğrudan işçi, memur, uzman olabilen ne de hani kapitalist sistemin dışında kalabilen sanatçıların sanatçılığın meslek olarak var olmadığı bir coğrafyada maddi ve manevi biçimlerde desteklenmemesi ülkenin kültürel ve sanat gelişiminin duraksamasına sebebiyet verecek. Bu çok önemli. Bu nedenle hızla iyileştirme çalışmaları ve destek mekanizmaları geliştirilmeli. Bunlar neler olabilir? Hani Bu sonuçlara aslında sözlü tarih ve anket çalışması sonucunda ulaştık. Öncelikle devletin diğer çalışma alanları gibi çağdaş sanat alanını da bir sektör olarak tanıması gerektiğini düşünüyoruz. Bu alanda üreten sanatçı ve sanat profesyonellerini alanın çalışanları olarak kabul etmesi gerekiyor. Ama şöyle, sanatçının devletin himayesine korunması gereken devlet sanatçısı ünvanı bir vatandaş değil, içerisinde bulunduğu toplumda üreten, toplumun gelişimine ve kalkınmasına önemli katkı sağlayan ve geçimini yaptığı bu üretimden sağlayan bir birey olduğunun devlet tarafından kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz ve öneriyoruz. Yine devletin sanatçı ve sanat profesyonellerinin maddi kayıplarını gidermek için gerekli ekonomik ve kamu yararını gözeten yönergeler oluşturması, COVID-19 dönemindeki gibi krizlerde geliri düşen ya da maddi kayıp yaşayan sanatçılara, profesyonellere satışları gelirleri üzerinden e, vergilerin alınmaması. Evet, evet, evet. evet ya da krizden bağımsız olarak sanatçıların gelirleri üzerinden yine vergi indirimi sağlanması gibi. E, bu tabii devlet tarafa ama sadece devlet olarak da bakamayız. Hani Sanat alanını düşündüğümüzde belediyelerin, özel sektörün, izleyicinin e, ve bunların hepsinin ortak rolü de olmalı diye Düşünüyoruz. Ee, yine belediyelerin mesela kültür sanat kurumlarına sergi açma mekanı tahsis etmesi, sanatçılara atölyeler tahsis etmesi, kurumların ve sanatçıların üretimlerinin çevrim içi ve çevrim dışı tanıtım faaliyetlerine aktif katkı evet. sağlaması geliş kitleri uğraştırmak adına yapılabilir diye düşünüyoruz. Özel sektör hani biliyoruz, öyle kurumsal algılarını e, çağda sanat alanıyla yönlendiren bir kesim bir yandan da evet. sanatın olduğu kadar sanatçının da desteklenmesinin görevini üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, ve kurumların e, e, Avrupa Birliği ve İngiltere örneklerinde olduğu gibi kriz dönemleri ve krizlerden bağımsız olarak sürdürülebilir kültür sanat fonları oluşturarak Sanat ve kültür evet. alanına her dönemde katkıda bulunmaları evet, gerekiyor. Sadece kriz değil. Evet. evet. Ve kriz de aynı zamanda. Kriz, yani kriz, kriz de. de kriz de çünkü görüştüğümüz profesyoneller bu alanda yeterince katkı göremediklerini evet. de dile getirdiler açıkçası. Evet. Evet. Son olarak da bir ortaklık yani bir sinerjinin de yakalanması gerekiyor. Devletin, belediyenin, özel sektörün, kültür sanat kurumlarının liderliğinde bir araya gelerek sanat ekonomisini güçlendirecek e, sürdürülebilir stratejiler geliştirmesi, politika üretmesi, devletin bu stratejileri kalkıma planlarına dahil etmesi ve uygulaması gerekiyor diye düşünüyor ve öneriyoruz diyebilirim. Evet, biraz hani e, yoğun öneriler bunlar, biraz e, utopik olanlar da var ama ulaşılmaz değil bunların çoğu. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, hepsini de telaffuz etmek ve programatiğin içine koymak çok çok önemli. Bu hakikaten bütüncül bir bu, bu tarz bütüncü bakışlarda da çok ihtiyaç olduğunu da teslim etmek lazım. Süremiz doldu. Çok hızlı geçti zaman. <gülüyor> <Böyle olacağını, gülüyor> zaten hepimiz biliyorduk galiba. O yüzden ben e, bu araştırmanın ilgilileri için mebaldesi e, sizden duymak istiyorum. E, ve ayrıca tabii ki en başında da söylemiştik söyleşinin. Birkaç soru birden e, de soruyor. Önemli kritik sorular soruyor. Birkaç önerisi birden var. E, dolayısıyla da aslında belki Başka katkıları da açık başka belki ileride başka e, araştırmaları ya da projeleri de evlenecek. Dolayısıyla son bir iletişim e, bağlantısı evet. e, vermenizi isterim. Ben e, günden yani günden günden adında bir, yani küçük bir e, web sitesi oluşturduk. E, oraya bütün e, bulgularımızı işte araştırman amaçlarını bulgularımızı sonuçlarımızı sıra sıra Koyduğum, koyacağımız infografikler hazırlıyoruz. Evet. Araştırma yeni bittiği için onların hazırlanması birazcık daha sürecek ama şimdi bir ilk araştırmanın tasarımıyla ilgili bir infografik var. Benim e-mailim eserselen gmail.com bana her zaman ulaşabilirsiniz. eğer bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız. Ayrıca şu anda bir nitel bulgularımızı bir de nicel bulgularımızı e, toparladığımız iki ayrı yayın yazıyoruz. Onlar da Harika. bir şekilde e, yayınlanacak ilerle. Yani bu herhalde bu yılın içerisinde e, olacak diye düşünüyoruz. E, böyle şimdilik tabii ki e, evet. e, bunun sonu yok yani. hani <gülüyor> Araştırıyoruz. Ellerinize sağlık. Sağolun. Gaziye için çok ederim. teşekkür ederim ilgilendiğin için. Ee, ne demek biz teşekkür ederiz hakikaten. Ee, çok da önemli. Pek çok şeyinde tekrar altını çizmiş e, olduk. Hem de sizden gayet değerli toplu bir biçimde e, bunları duymakta. Eminim de NECD'ye gelmiştir. Eserseler ve Aylin Sunan'la birlikteydik. Açık dergi devam edecek.